315, numaralı konu, Ensar'ın sahip oldukları dini yüceliklerle iftihar etmeleri Efz ve Hazrek birbirlerine karşı kendi insanları ile iftihar ettiler, Evsililer şöyle dediler, Meleklerin yıkadığı Hanzale bin Er-Rahip bizdendir, kendisi için Allah'ın arşının titremiş olduğu kişi de bizdendir, o saat bin Muaz'dır, Bal arıları tarafından korunan Asım bin Sabit bin Ebil Aklah da bizden çıkmıştır, yine içimizden Huzeyme bin Sabit çıkmıştır ki onun şahitliği de iki kişinin şahit. Yerine geçmektedir. Allah hepsinden razı olsun, buna hazrecliler şu karşılığı vermişlerdir, Hz. Peygamber zamanında kur anı toplayan dört kişi de bizden çıkmıştır ki bunlar Zeyd bin Sabit, Übey bin Kab, Muaz bin Cebel ve Ebu Zeyd'dir, Allah bunlardan da razı olsun.